Şimdi genelde Müslümanlarla oturduğumuzda şöyle sorular sorulabiliyor ahi. Hocam biz niye bu haldeyiz? Niye durumumuz bu kadar kötü? Niye iyiye gitmiyoruz? Niye düzelemiyoruz? Bunun sadece bir tane cevabı yok. Yani ahi bizim sorunumuz şu deyip de onu ortadan kaldıracak sadece bir tane sorunumuz yok. Onlarca, yirmilerce, belki yüzlerce sorunumuz var. Allah Azze ve Celle bu konuda bizi ıslah eylesin. Onlardan bir tanesi ahi. Şundan kaynaklanıyor. Müslümanlar olarak, kendini tevhide nispet eden insanlar olarak dinimizin delillerine çok vakıf değiliz. Dinimizi deliller üzerine bilmediğimizden dolayı bize ders veren, bizi yönlendiren hoca, ilim talebesi, abi artık neyse hangi tarafa gidiyorsa biz de o tarafa doğru gidiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bu neyden kaynaklanıyor abi? Tahkiki bir ilmimiz olmadığından dolayı. Delillere vakıf olmadığımızdan dolayı. Onun için önümüzdeki insan kimse, Sakalı birazcık uzunsa 2-3 de Arapça biliyorsa o tamam. O ne diyorsa hoca doğru söylemiştir. Hele hele hocanın anlattığı bir de senin nefsine uyuyorsa tamam. O zaman pastanın üzerine çilek de oldu. Ve bundan dolayı maalesef kardeşlerim bu şekilde ilmi bir şekilde dinimizi bilmediğimizden dolayı birçok meseleler istismar edilmeye müsait. Şimdi kimin tarafından istismar edilmeye müsait? Herkes tarafından yani benim şu an kastettiğim sadece Müslümanlar açısından değil. Mealcisi de, mürcesi de, haricisi de, vasat olan Müslüman'a da herkes için maalesef tahkiki bir ilim olmadığından dolayı birçok mesele ney istismar edilmeye müsait. Peki bu konuda çok ciddi bir ilmimiz olmadığında ki hepimiz bunun içindeyiz, biz de bunun içindeyiz. Nasıl bir hareket sergileyeceğiz kardeşim ayağımız kaymasın diye ki biz şuna iman ediyoruz kalbimizde şirkten bir zerre kadar olursa Ebediyete kadar cehennemden çıkamayacağız. Buna iyi tefekkür etmesi lazım Müslüman. %99.9 iman olsun sadece 0.1 şirk olsun ebedi cehennem kardeşim. Hatta Allah Azze Celle öyle bir dehşet lafız kullanıyor ki diyor men يُشْرِك بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Kim Allah'a şirk koşarsa Allah cenneti ona haram kılar. Allahu Ekber bunu bir düşünmek lazım. O zaman ahi, bizim için sadece bir tane seçenek var. Ilm olmadan da doğru yol bulmak için. O da ney? قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي De onlara, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Yani bu konudaki rehber kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam? Abdullah'ın oğlu Muhammed abi. O bu dinde ne demişse o doğrudur. Gerisine bakarız. Uyuyorsa Kur'an ve sünneti alınabilir. Uyumuyorsa, babamızın oğlu bile olsa kabul etmiyoruz kardeşim. Tamam? Ve bu konuda Allah Resulüne uymanın metodu o kadar önemli ki... Bakın size bir örnek vereceğim. Kur'an ayeti ile bile yani insan bir Kur'an ayeti ile sapıtabilir. Hatta tarihe bakın. Hangi fırka sapıklığa gitmişse mutlaka Kur'an'dan bir delili vardır. Mesela örnek <gülüyor> veriyorum. Muhdez ile Allah Azze ve Celle'yi görmeyi ahirette inkar ediyor. Deliliniz var mı? Hay hay. Tabi delilimiz var. Ney? Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam konuşmadı mı? Ona demedi mi? Len terani. Bak biz geçen derste işledik değil mi? Len, Arapçada ne anlama geliyor? Tehkidi, nefi, istikbal. Gelecek zamanın olmayacağının tehkidi yani. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a şöyle söyledi. Beni kesin ve kesin görmeyeceksin. Adamlar aldı bu len'i ne yaptı? Hiçbir zaman göremeyeceksin. Bak abi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a uymazsan ayetle sapabilirsin. Bir örnek daha vereyim. Bakın Bakara Suresi'ne size ayet okuyacağım. İyi dinle. Bugünkü mealcilerin en çok okuduğu ayetlerden bir tanesi. İnnel lezîne âmenû. Şüphesiz ki iman edenler. والذين هادوا ondan sonra Yahudiler ve <gülüyor> Nasara Hristiyanlar <gülüyor> ve Sabiiin ve Sabi olanlar yıldıza tapanlar iyi dinle şimdi şu ifadeyi iyi dinleyin. Men amene billah bunlardan kim Allah'a iman ederse ve yevmil ahir ahiret gününe iman ederse bak şimdi adam isterse ayete, ayeti zahirine göre iman edenlerden olsun. Yahudilerden olsun, Hristiyanlar olsun, yıldıza tapanlardan olsa bile iman ettim Allah'a etti. Mi Allah ahireti ki iman etti mi etti ondan sonra ve amile salihan ve salih amel de işerse felehum ecruhum inna rabbihim onların ecirleri Rableri katındadır tamam wala aleihim wala yahzanun onlar için bundan sonra bir korku yoktur ve onlar bundan sonra da üzülmeyecektir şimdi sen bu ayetin zahirinden ne anlıyorsun acı Yahudiler ve Hristiyanlar cennete girecek anlatabiliyor muyum Ama fakat öyle mi? Hayır, öyle değil kardeşim. Sen Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a tabi olursan, o zaman zaten şöyle bir usulü Allah Resulü sana öğretiyor. Kur'an'dan cımbızlama ayetlerle mana verilmez. Ne yapacaksın? Cem'u nusus. Bütün nasları getireceksin. Ondan sonra bakacaksın öyle midir, değil midir. Bu ayet har dedim ya mealciler kullanıyor. Nasıl kullanıyor? Diyor ki adam isterse Yahudi olsun isterse Hristiyan olsun isterse kim olursa olsun Allah'a iman ettiğini söylüyorsa ahiret gününü de kabul ediyorsa salih amellerde işliyorsa diyor o adam cennete girecek. Siz nasıl ayete karşı geliyorsunuz? diyorlar. Nasıl cevap vereceğim Müslüman? Allah azası için soruyorum. Nasıl cevap vereceğiz? Okay, bak tıkanıyoruz. En ufak meseleleri de bile hani Müslümanların çocuklarının 7 yaşındakiler bile bu meseleyi bilmesi lazım. Tıkanıyoruz. Niye? Biz hocalarımıza güveniyoruz. Hocalarımızın ilmine güveniyoruz. Onun için ne zaman hoca kaydığında <gülüyor> arkadaki kitle ne yapıyor kardeşim? Kayıp gidiyor. Allah muhafaza. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. Halbuki az sonra göreceğimiz üzere ayetlerde bırakın imanın esaslarından bir tanesi. Bir imanın esasının bir cüzünü kabul etmeyen kişiye Allah Azze ve Celle diyor ki o benim düşmanımdır. Bakın bırakın iman esası. Tamam peygamberlere iman ki ayette geçmemişti kitaplara iman bırak imanı esasını esasın bir cüzünü Allah katında kabul etmeyen Allah'ın düşmanıdır az sonra bunu ispatlayacağım ama ondan önce şu ayeti okuyayım şu fikri versin diye sadece bir ayeti yapışarak hüküm çıkarılmaz konunun hepsine bakmak lazım tamam mı kardeş bak şimdi şu ayete bak. Tidaklah berat untuk menghadapkan wajah kalian ke arah Timur dan Barat. Tetapi ilik itu bukan hanya untuk menunjukkan kebaikan dan kebaikan. Tetapi ilik itu adalah untuk menunjukkan kebenaran. Siapa yang beriman kepada Allah? Siapa yang beriman kepada yani Allah? Allah beriman kepada siapa? Allah beriman kepada siapa? Allah beriman kepada siapa? Daha yeni ayette de bu vardı değil mi? Allah beriman kepada siapa? Allah beriman kepada siapa? Allah beriman kepada siapa? Kitabi, ve kitabı ve kitabay menrese ve nebiyin ve nebilere iman ederse. Şimdi sen sadece ondan önceki ayeti aldın, bunu almadın hata yaparsın Müslüman. Anlatabiliyor muyum abi? Onun için Müslüman ne yapacak? Kendini geliştirecek. Anlatabiliyor muyum? Bakın niye önemli diye soruyorsanız ben şunu söyleyeyim. Bırakın bugün ilim talebelerini. Bırakın bugün hocaları, alimleri Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın annesinin ve babasının zamanında hangi alim vardı? Kime bakabiliyorlardı? Birkaç tane haniften hariç Allah katında özürler oldu mu şirk noktasında? Oldu mu olmadı mı? Olmadı. Peki bizim bu nasıl olacak haki? Olabilir mi? Birazcık kendi içine girip de samimi olarak kalbini hesaba çeken adam şunu anlar. Yok kardeş, Bizim öyle bir özürümüz Allah katında olmayacak. Kimsenin de kendisini kandırmaya gerek yok. Tamam mı kardeş? Evet. Şimdi aynı buna benzeyen bir ayet daha var. Çoğumuz da ezberiz. Bu iman esaslarını işleyen hangi ayet? Allah'tan korkun ya. Amene rasulu Amin-i Resulü okuyun sadece mealine bakın göreceksiniz iman esaslarını Allah Azze ve Celle teker teker teker teker teker zikrediyor. Yani ilk sorduğum cevap da aslında şu gelmesi lazımdı. Hoca zaten Amin-i Resulü'de yazıyor ki sen niye bağırıyorsun bu kadar? kendin niye bu kadar yoruyorsun? Abi gerçekten neye inandığımızın farkında değiliz. Onun için en ufak nefsimize ağır geldiği meselelerde bocalıyoruz. Ya ama bu kadar da olabilir mi? Ondan sonra sonracığıma. Bakın şimdi sizden ama şöyle bir soru gelebilir. Peki ahi biz iman esasları altı diye biliyoruz. Kaderi sen daha önceki söylediğin ayetlerde kaderi yok. Nasıl cevap vereceğiz? Başka ayetler de var. Tamam mesela ne? Allah Azze ve Celle başka ayetlerde diyor ki biz her şeyi bir kader üzerine yaratmışızdır. Başka bir yerde diyor. قُلْ لَنْ illa اِلَّا مَا كَتَبَ De ki onlara Allah'ın yazdığı hariç hiçbir şey bize isabet etmez. Bak yazdığı demek ki kader varmış. Var mıymış yok muymuş? Bununla beraber daha açık bir delil. Hepiniz biliyorsunuz ahi Cibril hadisi. Cibril hadisinde Cibril Resulullah aleyhissalatu vesselam'a sormuyor mu? "Ebilni yani iman. Bana imandan haber ver." Allah Resulullah aleyhissalatu vesselam daha yeni saydıklarımızın hepsini saymıyor mu? Allah'a ve Resulüne iman edersin. Ondan sonra kıyamet gününe iman edersin. Kitaplara, resullere, ahiret gününe ve en son ne diyor? Kadere iman edersin. Hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine iman edersin. Bak küçük bir mesele ha. Anlatabiliyor muyum? Ama Müslüman bu meseleleri bilmesi lazım. Aksi Allah azze ve celle bu kitaptan sadece beni hesaba çekmeyecek ki. Sadece hocam mı hesaba çekecek? Siz hesaba çekmeyecek mi? Bu kitap sadece alimlere mi indi? Subhanallah. Değil kardeşim, değil. Biz bu kitaba vakıf olmazsak bu kitap üzerinden kim gelirse bizim ensamize vuracak ve bizi istediği gibi kullanacak. Bu böyledir. Bu böyledir abi. Sen bu kitabın delillerine vakıf olmazsan adamı nasıl sor sorguya çekeceksin ki? Ne demisin? Mümkün değil. Evet. Ben daha yeni bir şey söyledim ve bunu tekrar iman iddia ediyorum. Şimdi biz iman esaslarını saydık, doğru mu? Bak ben diyorum bırak imanın esasını. Esasın, bir esasın bir cüzünü bile kabul etmeyen, onu inkar eden Allah katında Allah'ın düşmanıdır. Ha Şimdi siz söyleyebilirsiniz, acaba nereye gitmek istiyor, hoca nereye gidecek? Ben şuraya gideceğim kardeşim, bu dinin bir bütün olarak alabilirsin, sadece bir parçasını alamazsın. Yani hoşuna geldiklerini amel edeceksin bu dinde, ondan sonra nefsine zor geldiklerini bırakacaksın veyahut su vereceksin bizim dinimizde yoktur. Bir ayet var, Allah Azze diyor ki, ''Udhulû fissilmi kâfeten'' Diyor ki silme, İslam'a, barışa, selamete komple bir şekilde girin. Şimdi kefeten nasıl dain Fatiha'da okuduysak ve la dalin meddi munfasıl var. Uzun çekiyoruz. Uzun çekmeye mecbursun yoksa kıraatın kabul olmaz. Seyyid Kutup onun tefsirini ne diyor biliyor musun? Diyor ki İslam o kadar geniştir, o kadar büyüktür. Hayatın her yerine diyor müdahale ettiğinden dolayı kefeten uzun bir munfasıl gelir. Tamam mı? Munfasıl ile gelir. Adam kıraattan hüküm çıkarıyor. Tamam mı kardeşim? İşte bize böyle adamlar lazım. Bu da nasıl olur? Ayetlerin üzerine tefekkür ede ede. Dini komple bir şekilde yaşaya yaşaya. Bu din sadece YouTube'da dersleri dinlemek için gelmedi kardeşim. Bu sadece YouTube'da ders dinlemekte de olmayacak bu din. Bu din sadece YouTube'da ders dinlemekte de, de galip gelmeyecek. O dinledikleriyle amel edeceksin mi etmeyeceksin mi? Sen bana ondan haber ver hacı. Dersi benim denen de dinler. Onda bir şey yok. Sen dinlediğin şeylerle amel edeceksin mi etmeyeceksin mi? Bana ondan öylece bir haber ver Müslüman. Anlatabiliyor muyum? Her konu hakkında bir fikrimiz var. İlim var mı? Anlatabiliyor muyum? Ne zaman Müslümanlar selef zamanında olduğu gibi Kur'an ve sünnet ilmini teypk etti. Fikir kitaplarına başladı. Herkes fikir, sahibi kimsede amel yok. Allah Azze ve Celle bizi bu zilletten kurtarsın. Şimdi, bak ben daha yeni bir şey söyledim. İddia ettim. Üçüncü kere şimdi söylüyorum. Şimdi bakın ayeti iyi dinleyin. Men kâne aduven lillah kim Allah Azze ve Celle'ye Buat malaikatnya, dan malaikatnya, dan rasulnya, dan rasulnya, dan jibril, dan jibril, dan mikael, dan mikael, musuhnya. Jika musuh Allah, maka Allah adalah musuh orang kafir. Jika orang kafir adalah musuh Allah, maka Allah adalah musuh orang kafir. Jika orang kafir adalah musuh Allah, maka Allah adalah musuh orang kafir. Jika orang kafir adalah musuh Tamam Çünkü önceki peygamberlerden de biliyorlar ya bunlar Musa Aleyhisselam'a şunu söyleyecek zihniyetteler. Ey Musa sen git Rabbinle savaş biz burada oturacağız. Tamam niye cihat nefislerine zor geliyor? Anlatabiliyor muyum? He, cibri'yi de bundan dolayı sevmiyorlar. Bak şimdi meleklere iman iman esaslarından bir tanesi değil mi? Peki Cibri'le iman sadece bunun bir cüzü değil mi abi? O kadar meleklere sadece bir cüzü değil mi? Bak Allah Azze ve Celle diyor kim Cibri'yle düşmansa bilsin Allah kafirlerin düşmanıdır. Bir konudan tek. O zaman sen Müslüman olarak şu dine şöyle yaklaşamazsın. Nefsimin hoşuna gidenleri alayım da. Ya Benim zamanıma uyuşmayanlara çok fazla almayayım. Tamam? Ya ahi sen Konya'da rahat konuşuyorsun da bizim burada fıkkımız çok zor. Değil kardeşim değil. Bu din global bir din. Bütün zamanlar için inmiştir. Bütün mekanlar için inmiştir. Hiç kimsenin de bir özür yoktur bu konuda. Tamam mı kardeşim? Bakın bir örnek daha vereyim. Kedzebet kavmu Nuhin murselin. Diyor ki Nuh'un kavmi peygamberleri yalanladı. Çoğul getiriyor. Nuh Aleyhisselam'dan önce kaç tane peygamber vardı ki? Sayısı az değil mi? Ama niye Allah Azze ve Celle çoğul olarak getiriyor? Çünkü onlar Nuh Aleyhisselam'ı kabul etmedi mi? Etmedi değil mi? O zaman sen bir peygamberi kabul etmemekle beraber bütün hepsini reddetmişsin de kardeşim. Anlaşılıyor mu inşallah ne demek istediğim? Konuyu bunun üzerinden götüreceğim inşallah. Allahu Ekber. Bu ayeti geçeceğim şimdi bunu anlatmak zor olur ama siz okuyun Nisa suresinin 150 ve 151. ayetleri de bu konuyla alakalı. Tamam? Evde tefsirlere beraber okuyun. Şimdi oraya girersem çok fazla uzun sürer. Ama konu yine şunla alakalı olacak. Yahudiler hangi peygamberleri kabul etmiyorlar? Doğru başka. Böyle Muhammed Aleyhissatü vesselam'ı kabul etmiyorlar. İki peygamber bak. İsa Aleyhisselam'ı kabul etmiyorlar. Haşa velediz zina diyorlar. Haşa ve kella. Tamam? Ondan sonra Muhammed Aleyhissatü vesselam'da kabul etmiyorlar. Hristiyanlar hangi peygamberi kabul etmiyorlar? Muhammed aleyhissalatu vesselamı sadece diğer bütün peygamberleri kabul ediyorlar. Şimdi bak birinde iki tane var birinde bir tane var. İkisi de kafir değil mi bundan dolayı? İkisi de kafir. Yani isterse bir isterse bin. Sen İslam'ın içinden bir tane hükümle problemin varsa senin bütün İslam'la problemin var demek. Niye kardeşim? Çünkü dahi Cibril dedik ya Cibril. Savaşı getiren de Cibril. Tekfiri getiren de Cibril. Vela ve berayı getiren de Cibril. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Nasıl lavaboya gideceğini de getiren Cibril. Yani sen ha bir tanesini kabul etme. Ha bin tanesini kabul etme. Allah katında hiçbir şey fark etmez. Eğer bu dini istiyorsan kardeşim komple gireceksin. Sadece bir tarafından olmuyor. Munafıklık yapmaya gerek yok. Ha kolay mı? Vallahi değil. Cennet kolay olur mu? Mümkün müdür ahi? Bak bugün cumartesi. Mesela ben bilmiyorum. Kayseri'de kesin diskolar vardır. Allah Azze ve Celle onların başını... Yıksın üzerlerine. Orada hepsi helak olsun gitsin. Eğer hidayet bulmayacaklarsa. Bak o pis necis yerlere bile sen şimdi gitsin adam dersen bu tiple buraya giremezsin. Bana da aynısını söyle Nere geliyorsun hacı? Sen buraya giremezsin. Adam necis olan diskolara seni almıyor. Allah Azze ve Celle sormadan mı alacak seni cennete? Hani Müslüman buna mı inanıyor? Sübhanallah. seni kendisini kandırmasına gerek yok. Tamam? İslam'ı ya hepsine gireceksin kardeşim. Bütün hükümlerini kabul edeceksin. ve Veyahut bırakacaksın. Çok basit. Tamam mı? Evet. Ondan sonracığıma peki ahi bu gevşek fikir yani İslam'ın bir tarafını alıp da bir tarafını almamak veyahut bunu söylemese bile İslam'ın bir tarafına sıcak olup da bir tarafına soğuk olmak nereden kaynaklanıyor? Onu siz bana söyleyin. Fikriniz nedir? Ben bir su içeyim. Siz bana söyleyin. Ahi bu mesela İslam'ın bir hükmüne yarar yani birçok hükmüne sıcak olup da mesela sadece bir tane hükmüne soğuk olmak. Misal veriyorum her şey tamam. Ahi cihat Bugün olmaz. Misal olarak söylüyorum. Kadınlar noktasından söyleyeyim. Abi tamam her şey çok güzel. Kocam bana ikinciyi getirmesin. Misal olarak söylüyorum. Nereden kaynaklanıyor? Size söyleyeyim mi? Yahudilikten kaynaklanıyor. Bu Yahudiliktir. Bu kadar basit. Bakın Kur'an'da Allah Azze ve Celle bazı yerlerde Beni İsrail diyor. Bazı yerlerde Yahudi diyor. Niye? Bakın Beni İsrail ırk meselesidir. Yahudilik zihniyet meselesidir. Anladın kardeşim? Yani bugün Türk de Yahudi olabilir, Kürt de Yahudi olabilir, Arap da Yahudi olabilir. Çünkü zihniyet meselesi. Peki bu zihniyet meselesi hakkında konuşalım. Bakın çok muhteşem bir ayet okuyacağım. Bu ayet çok hacib. Vallahi çok hacib. <gülüyor> diyor ki: <gülüyor> "Thumba, entum hâulâi taktolun anfusakum ve tukrijûn farîqa minkum indiârihim". Ondan sonra diyor ki: "Siz ahitleşmenize rağmen, Allah'a söz vermenize rağmen birbirlerinizi öldürüyorsunuz ve birbirlerinizi kendi beldelerinden çıkarıyorsunuz." Şimdi konu şunla alakalı. Allah Azze ve Celle beni İsrail'e dedi ki birbirinizi öldürmeyin. Birbirinize karşı savaşmayın. Bunlar Allah'ın bu sözünü çiğneyip birbirlerine karşı savaşlar mı savaşmadılar mı? Savaştılar. Burada Allah'ın sözünü çiğnemek söz konusu. Ondan sonra bakın iyi dinleyin. Tezaherûne aleyhim bil ifmi vel udvan. Günah ve haddi aşmalarda onların aleyhinde yardımlaşıyordunuz. Yani kendi din kardeşlerinizin areyhinde yardımlaşıyordunuz. Ve ey tokum usara tufaduhum ve o aleikum ihrajuhum. Ama diyor savaşta esir aldığınızda da onları bir fidye karşılığı bırakıyordunuz. Halbuki onları diyarlarından çıkmak da sizin üzerinizde haramdı. Şimdi Allah Teala Celle'nin burada iki yükümlü var. Bir, birbirinizi öldürmeyin. İki, eğer esir alırsanız esirleri fidye karşılığı verin. Tamam mı? Yani Allah Azze ve Celle birine yapma diyor, öbürünü yap diyor. Bunlar Allah'ın yapma dediğini de yapıyorlar. Yap dediğini de yapıyorlar. Niye? Fidye bu var. acı. Nefse hoş geliyor. Para nefse hoş geliyor. Onun için birbirlerine karşı savaşmaları yasak olmalarına rağmen sadece fityeyi almak için adamlar birbirlerine karşı savaştılar. Görüyor musun Yahudiliği? Allahu Ekber. Bak bu adamlar var ya Musa Aleyhisselam'ın ümmeti ha. Yani o zamanın peygamberine uyan millet. Şimdi bakın bunlar hakkında Allah Azze ve Celle bakın ne diyor. İfadeyi iyi dinleyin. Efetu minunabi bagh il kitabi ve takfurunabi <gülüyor> bagh. Yosas siz kitabın bir tarafına iman edip de bir tarafına küfür mü ediyorsunuz? Bir tarafını inkar mı ediyorsunuz? Adam bir tane hükmüyor. Tamam. Yani bugün hani şunu diyoruz. ya. Ahi küfür değil ki ya yani, ne olacak? Bırak adam yapsın. Kardeşim değil değil. Bu Allah muhafaza iman meselesine kadar gider? Eğer sen dersen bugün cihat olmaz. Nası bugün cihat olmaz. Senin Rabb'in sana diyecek hatta la takuna fitne veyekun ed-dinu kulluhu lillah. Onlara karşı savaşın. Dünyada bir tane fitne kalmayana kadar ve bütün otorite, bütün egemenlik sadece Allah'ın olana kadar. Sen kalkıp bugün olmaz ya. Sen Allah zevcelle daha mı iyi biliyorsun kardeşim? Oya da şöyle mi yapıyorsun? Kitabın bir tarafına iman edip de bir tarafına küfür mü ediyorsun? Bak bunu çoğaltabiliriz ha. Bunu çoğaltabiliriz. Öbürü ne diyor? Ahi bugün her şey davet. Biz davet yapalım. Sabahtan akşama kadar davet yapalım. Ya kardeşim tamam davet yapalım da aynı meseleleri 25 sene boyunca 10 kişinin arasında konuşmak bizi nereye götürecek? Yani nereye kadar davet? Bu dinin hiç mi cihadı yok? Bu dinin hiç mi tekfiri yok? Ya ahi tamam Yahudileri tekfir edelim Hristiyanları tekfir edelim de ya şu sakalları tekfir etmeyelim. Ya o sakallı diye Müslüman bir tip mi var Kur'an ve Sünnet Allah rızası için diyorum. Tamam? Oralara gireceğim bak. Oralara daha gireceğim Şimdi ahi bak bu kişilerin peki ahirette bulacağı şey sence ne hacı? Yani kitabın bir tarafını alıp da bir tarafıyla hükmetmeyen insanlar. Allah Azze ve Celle sence bunlar hakkında ne diyor? Bak ifadeyi iyi dinle. Allahu A'lem bu ifade bir daha yok Kur'an'da. Allahu A'lem diyorum şu an bilmiyorum. فَمَا جَزَاءُمَ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَةِ Diyor ki bunun yapanın dünyadaki diyor karşılığı ne olacak ahi? Rezil olacak. Rezil ve rüsva olacak. Bu dünyada ha. Yani kim kitabın bir tarafıyla yaşayıp bir tarafıyla yaşamadığında Allah azze ve celle diyor ki bunlarda izzet olmayacak. Rezil olacaklar. Bitti mi? Bitmedi hacı. Ondan sonra ve yevmel kıyameti yurdun ila asd azab. Allahu ekber. Ondan sonra diyor ki ahiret gününde azabın en çetinine uğrayacaklar. Ayetin şimdi sonuna bak. Ve mallahu bi gafilin amma taamalon. Allah sizin yapmış olduklarınızdan gafil değildir. Kardeşim beni kandırabilirsin. Tamam abiyi kandırabilirsin, hocanı kandırabilirsin, cemaatini kandırabilirsin, belki karını bile kandırabilirsin, kocanı bile kandırabilirsin. Peki kıyamet gününde alemlerin Rabbini nasıl kandıracaksın? Allahu Ekber. Abi, o zaman biz kendimize şunu sormamız lazım. Gerçekten Müslüman mıyız yoksa Yahudi fikrinde miyiz? Yahudi zihniyetinde miyiz? Bunu herkes kendi işine girecek kendine soracak kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Ha, acaba İslam'ın hangi hükmünde benim bir problemim var haşa ve kella? Bak bu, bırak problemin. Problemin P'si bile varsa, Bak Allah Azze ve Celle ne diyor? Dünyada rezillik, Akirette ise azabın en çetini. Allah muhafaza. Rabbim bizi bunlardan eylemesin. Tamam mı kardeşim? Ondan sonra raci ama. Evet. Ondan sonra, Bak ben birkaç tane güncel örnek verelim. Şimdi, Şey yapıyoruz ya, Konuşuyoruz, Teknik boyutunu konuştuk. Şimdi birazcık da pratik boyutunu konuşalım. Şimdi adama soruyorum, Ahi sen hangi menheştesin? Ahi selefi salihinin menheşindeyim. Tamam mı? Peki ahi sen niye sigara içiyorsun? Ya ahi Hanefilerin bu görüşü var ya. Allah Allah! Her konuda selefi olan bir de Hanefi oldu. Nasıl oluyor bu iş? Ahi bak bu bu şeyler bak ben burada kimseyi kınamaktan Allah'a sınır. O tamam çünkü biz hangi cahiliyeden geldiğimizi kendimiz daha çok iyi biliyoruz, unutmadık. Amma velakin ahi Rabbul Alemin'in dinini bu dünyada otorite yapam diye savaşan bir adam bunu yapamaz. Demek istediğim de şu. Selefi salih, ben selefiyim, ben şöyleyim. E ahi sigara haram değil mi? Ya ahi işte ha, hani, hanefilerde mekruh meselesi var ya. Abi oluyor mu? Olmuyor kardeşim bu bize yakışmaz. Bu sadece güncel misallerden bir tanesidir. Anlatabiliyor muyum abi? Bak kimseyi kınamak için söylemiyorum. Allah'a sığınırım. Sadece bunu şey yapıyorum. Evet ondan sonra bazıları var. Mangalda kül bırakmıyorlar. Şöyle cihat yapacağız, böyle cihat yapacağız, şöyleye vuracağız, şöyle kıracağız... Tamam çok güzel. Aynısı bizim de niyetimiz var. Allah Azze ve Celle bizi izzetli kılsın. Gündemine bakıyorsun hep Müslümanlar. Allah Allah bu nasıl oluyor hacı? Ya kardeşim senin okların niye hiç taahhütleri göstermiyor? Senin okların niye Allah düşmanlarını göstermiyor? Senin okların Müslümanları sabah gelip mahreminden alan insanlara niye hiç göstermiyor da hep Müslümanları konuşuyorsun sen? Ha yoksa sen Yahudi zihniyetinden misin? Sorarım ben. Tamam. Hani sen bu kitap hakkında şunu diyordun? اِنَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا Şüphesiz ki müminler kardeştir. Sen mümin kardeşlerin hakkında bütün gıybeti yapıyorsun. Arkasından sallıyorsun. Neymiş ya işte ahi bunlar haricilikten bir şube üzere. Geri zekalı sana göre harici yine Müslüman olması lazım senin usulüne göre. Müslüman değil mi sana göre? Müslüman. Niye Müslüman hakkında konuşuyorsun? Sormazlar mı? Kıyamet gününde bunu sormayacaklar mı? İşte ahi bakın şuna bakacaksınız. Kimin sözü ve özü aynı. Senin için ölçü budur. Adam söylediklerini yaşıyor mu yaşamıyor mu? Yaşamıyorsa orada çok fazla vakit kaybetmeye gerek yok. Ha? Laf kalabalığıdır, başka hiçbir şey değildir. Tamam mı kardeşim? Allahu Ekber. Ondan sonra ahi, tam Yahudi zihniyeti. Ha? Tam Yahudi zihniyeti. Cihad şöyle, cihad böyle, şöyle böyle. Peki ahi biz bu cihadı kime karşı yapacağız? Ahi bugün daha zaman değil, orayı şu an konuşmayalım. Anlatabiliyor muyum? Söylesene kardeşim erkeksen kime karşı cihat yapacağını yarın öbür gün. Söyle, biz de bilelim. Sen de rahatla, biz de rahatlayalım. Doğru mu? Burada Müslüman bakacak ahi. Adam söylediğini yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Bak çok doluyum daha fazla fazlasını söyleyebilirim. Bunlar ahi, niye Müslümanlar hakkında bu kadar kolayca sallıyorlar sizce? Çünkü şunu biliyorlar. Müslüman'a da muhakemeye gitmez. Tağutlardan yardım dilemez. Anlıyorsun. Müslümanı başıboş başı zannediyor ya onun için Müslüman hakkında sallıyor. Peki Allah Azze ve Celle o Müslümanların intikamını almayacak mı? Ahi? Vallahi alacak. Ahi, yapmış olduklarından dolayı Allah Azze ve Celle hesaba çekecek. Ondan sonra acığıma. Bir de muhakemeciler var. Şimdi muhakeme demişken o muhakemeyi de konuşalım. Ya işte ay, muhakeme sesine Darül İslam, Darül Kufur işte şöyle bir ayrım yok mu? E tamam kardeşim orada öyle bir ayrım varsa Tövbe 31'de de var. O zaman biz bugün Darül İslam'da mıyız? Değiliz değil mi? Bizim oy verme noktasında insanları tekfir ettiğimiz ilk derilerden bir tanesi Tövbe 31 değil mi? Tövbe suresi nerede indi? Söylesenize. Medine. Medine'de. Ta Medine İslam devleti değil mi? O zaman bugün İslam devleti yok herkes oy vermeye gitsin. Nasıl yapacağım? Ya neyse ya sonra söyleyeceğim. Bak, aklınız siz beni burada tanıtmamışsınız ha ben söyleyeyim. Abi adam bilmiyor benim itikadım ya. Neyse önemli değil. Söyleyeceğim inşallah. Ondan sonra acaba cihat diyor ya. Ak ah işte öyle cihat, böyle cihat Cihat ayetler nerede indi? İzdarül İslam'da şu an darül İslam mıyız burada? Değil. O zaman cihat da yok. Bak böyle bir usul olmaz. Şunu söylemeye çalışıyorum muhakeme meselesinde. illet darın hangisi olduğu değildir. Küfür mekana göre değişmez. Küfür küfürdür kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Tamam. Şimdi başka bir tane zihniyet daha var. Hüccetçiler. Ben onlara hüccetçiler diyorum. Soru yan adama ha sen Yahudilerin tekfir ediyor mu? Evet. Hristiyanları tekfir ediyor mu? Evet. Peki onları tekfir etmeler, Onları da tekfir ediyorum. Peki müşrikler? Dur. Siz aşırıya gidiyorsunuz. Onlara bir hüccet ulaştıralım. Sanki bir de sorduğumda abi niye böyle yapıyorsun? Diyor ki kardeşim bak Yahudi ve Hristiyanlar hakkında diyor ayetler var. Bak bunu söylüyor gerçekte. O zaman ben şunu düşünüyorum. Akh Allah'ın kitabında Yahudi ve Hristiyanların küfür hakkında mı daha fazla ayet var yoksa müşriklerin şirk hakkında mı daha fazla ayet var? Allahu Ekber. E onlar Kur'an'ın ayeti de diğerleri neyin ayeti? Nasıl bir zihniyet ya? Aynı bu zihniyet ha. E fe <gülüyor> tu'minuna kitabi ve tekfuruna bi Yoksa siz kitabın bir tarafına iman edip de bir tarafını kabul etmiyor musunuz? Akhi bak zihniyet her zaman aynıdır. Kim? Bak ki Allah vallahi bak ayetin sonu var ya diyor onlara dünya hayatında sadece rezillik vardır. Vallahi mucize. Bak dininde samimi olmayanlar kitabın bir tarafını alıp bir tarafını almayanlar 30 sene boyunca davet yapıyorlar. Vallahi iki adım ilerlememişler. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle dedi onlar rezil olacak. Gerçekten de rezil oluyorlar. Subhanallah. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. soruyor Hoca sen niye cihat hakkında konuşmuyorsun? Şimdi ben o tarafa vuruyorum. Bu tarafa da vurmam lazım. Ta? Abi biz ahlak hakkında konuşalım. Yahu tamam güzel ahlak önemlidir. Allah Azze ve Celle bize aleyhisselatü vesselamın ahlakından bir pay nasip eylesin. E bu din sadece mi ahlak? Tamam soruyorsun. Yahu hoca birazcık tekfir meselesini bize anlatsana. Yok ahi ben aile arası ilişkileri anlatayım. Yahu nereye kadar? Karıları pof poflaya pof poflaya pof poflaya kadar. Nereye kadar kardeşim nereye kadar? Cumhuriyet ahlakından etkileniyorlar ya ahi. Vallahi karılardan korkuyorlar. Bak. Ben bazı şehirler için söylüyorum. ismini söylemeyeceğim sonra diyecekler. Hoca bizim hakkımızda şöyle söyledi. Evleri erkekler yönetmiyor. Evleri erkekler yönetmiyor. Kimse bana bununla konuda gelmesin. İşte bizim sözümüz geçiyor falan fistan. Sözü burada erkeklerin meclisinde geçiyor. Ama yakın olduğunda yok. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Kimse kendini kandırmasına gerek yok kardeşim. Kitabın bir tarafını alıyor. Bir tarafını şey yapıyor. Ondan sonra en nefret ettiğim tiplerden bir tanesini söyleyeyim. Whatsapp durumcuları. Adamın Whatsapp durumuna bakıyorsun. Ahi bir ayetler paylaşıyor, bir kıraatler paylaşıyor. Adam bir Kur'an okuyor. Var ya Allahu Ekber diyorsun ki Subhanallah. aynı adamın ticaretine bakıyorsun Yahudi. Yahudi ticareti yapıyor. Müslümandan aldığı para müşrikten aldığından daha fazla. Sen hangi ahlak üzeresin? o tam tersi. Öyle bir kıraat ayetleri paylaşıyor. İnne mel mu'minuna ihva. Bir de Arap kariler acıyıp güzel bir şekilde söylüyor ya ahi. Ondan sonra bakıyorsun adam ticareti fesat olmasın diye Müslümanların arasına gelmiyor. Niye? Çünkü Müslümanlar arasına geldiğinde diyecekler ya bu haricilerle oturuyor. Bundan uzak durun. Ticareti fesada uğrayacak ya ahi. Anlatabiliyor muyum? Kitabın bir tarafını alıp da öbür tarafını yaşamayan münafıklar. Ahi bu din Allah için söylüyorum. WhatsApp durumunda yaşamayın. Hayatınızda yaşayın. Anlatabiliyor muyum? Kimse sizin nerede ne yemek yediğinizi bilmek istemiyor kardeşim. Kimsenin umrunda değil. Ya amca Allah rızası için sana soruyorum 40 sene önce bak 40 sene önce düşün. Sen bir yere gidip yemek yediğinde amcanın oğlunu telefon açıyor muydun? Aki bak ben burada şu an balık yiyorum. Öyle bir saçmalık var mı ya? Bu dini Allah rızası için kendi hayatınızda yaşayın. Telefonlarınızda değil. Ben biliyorum vallahi zor bir zamanda yaşıyoruz. Öyle bir kapitalist zamanda yaşıyoruz ki biz de nasibimizi alıyoruz. İster istemez etkileniyoruz. Onların yaptığını biz de yapmak istiyoruz. Ama kardeşim bu olmaz. Bu olmaz. Bizim bunlarla aramızda bir fark olması lazım. Bizim kardeşliğimiz bugün menfaat üzere kurulmuşsa o kardeşlik değildir bunu bilin. Eğer sen Müslümanların ortamına sadece ticaretin fesat olmuyor diye işte efendim ben operasyon yemeyeyim, beni almasınlar, bana şöyle yapıyorlar. İşte çocuklarım şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Sen hangi dine iman ediyorsun? Hacı bana onu söyle. Yoksa sen kitabın bir tarafını alıp da öbür tarafını almıyor mu? Bu Yahudi zihniyetidir. Bak akı bana derseniz açık bir şekilde sor derdimiz ne? Akı gerçekten bizim gerçekten şaka bir yana derdimiz ne? Ben şunu söylerim. Bizim imanımız kitabın hepsini ve sünnetin hepsini kapsamıyor. Biz hepsine iman etmiyoruz. Hakiki bir şekilde kastediyorum. Yoksa bir tarafını kabul etmiyoruz manasında değil Allah muhafaza. Bunu nereden görüyoruz? En ufak musibetlerde yan çiziyoruz. Bak en ufak musibetlerde yan çiziyoruz. Şimdi... Güzel bir ekip oluşuyor, davet yapılıyor, şöyle yapıyor. 10 kişi, 15 kişi sayı önemli değil. Sadece misal olarak söylüyorum. İlk operasyonda yok, %90 gidiyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Kardeşim, "Em hasibtum en tadkhulul cennete welamma yetikum meselullezina khalu Yoksa siz sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden önce cennete gireceğinizi mi zannettiniz. Yok öyle bir cennet kardeşim. İlla musibet gelecek. Onun için Müslümanlardan uzak durmanın bir anlamı yok. Tamam mı kardeşim? Evet. İşte en ufak meselelerden, yan çizdiğimizden dolayı ahi gibi olamıyoruz. Şimdi buraya kadar birazcık sizi ezdim. Yani tabiri caizse söylüyorum. Ama şöyle yani motivasyon olsun diye. Bundan sonrası kalp yumuşatmak için Allah'ın izniyle. Ahi gibi olamıyoruz. Vallahi sahabe gibi olamıyoruz. Bak bir Hubeyb var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi. Öyle bir Hubeyb ki Benim mavna, Biri Mauna olayında Kureyş bunu ele geçiriyor. Bu da Bedir Savaşı'nda Kureyş'in büyüklerinden birçok müşri gebertmiş. Onların ailesi de o kadar kin yapmış ki bunu esir olarak alıyorlar. Bir tane evin içine katıyorlar. O zaman ona yemek getirenden yani tabiri caizse onunla ilgilenen kadın sonradan iman ettikten sonra bu hadise aktarıyor. Diyor ki ben Hubeyb'in her yanına geldiğimde diyor şu kadar elinde bir üzüm vardı. Ama nereden geldiğini kimse bilmiyordu. Allah Azze ve Celle semadan rızık indiriyor. Öyle bir sahabe. Peki bu Hubeyb Bu mertebeyi nasıl hak etti? Hatta şöyle bir olay oluyor. Yarına bir çocuk geliyor o hapishanenin içinde. Bu da tam o anda kendini şey yapıyor. Ne diyorlar? Saçını kesiyor. Tamam mı? Tıraş ediyor. Çocuk bunun geliyor. Kucağına otuyor. Bu da çocukla oynuyor. Tam o anda o kadın geliyor. Ondan sonra Hubey şöyle söylüyor. Sen zannettin mi ki ben bu çocuğa bir şey yapacağım? Çocuğu okşuyor. Ondan sonra kadına geri veriyor. Bak kafirlerin, düşmanlarının çocuğu. ha. Böyle bir adam. Hubeyb radıyallahu anhu ya ahi bütün Kureyş'in önünde çıkarıyorlar böyle yüksek bir yere ve şunu söylüyorlar. Diyorlar ki Muhammed'e bir kere küfret, bir seni bırakacağız. Va tamam. Muhammed'e bir kere küfret, seni bırakacağız. İkrah var mı? Var. var. var. var. Tamam. Kesinlikle var. Ne diyor biliyor musunuz ahi? Diyor vallahi Allah Resulü Aleyhissatü vesselam'ın diyor bir ayağına diken batmasından diyor benim ve ailemin ölmesi benim için daha sevimlidir. Tamam. Ondan sonra ona mühlet veriyorlar ahi. Hani son ne yapmak istiyorsun? Diyor ki bırakın ben iki rekat namaz kılayım. İlk şehit namazı kılan Hubeyb. Radiyallahu anhu. Tamam. Namaz kılıyor. Ondan sonra onlara ne diyor biliyor musun? Diyor vallahi siz benim ölümden korktuğumu zannetmeseydiniz. Hani böyle söylemeseydiniz bu namaz benim o kadar hoşuma gitti. Diyor daha fazla uzatırdım. Şehadete gidiyor ahi. Tamam. Ahi mızraklarla delik deşik ediyorlar. Allah Azze ve Celle onun şehadetini kabul eylesin. Tamam. Şimdi Bu olaydan başka bir yere de geleceğim. Tam bu olayda Hubeyb bunu söylediğinde o insanların arasında zayıf, uzun boylu bir çocuk var. Tamam. Sa'id ibn Amir radiyallahu anhü sonradan sahabe oluyor. Sa'id ibn Amir Hubeyb'in o sözlerinden o kadar etkileniyor ki ondan sonraki zamanda ahi ne yapıyor? İman ediyor. Ondan sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanına hicret ediyor. Ama bak şöyle. Yahudi gibi değil. Tam... İslam'ın hepsi var adamda. Anlatabiliyor muyum bak? Az sonra göreceğiz bunu. Hepsini yaşıyor acı. Sadece bir tarafında değil. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Hayber'den sonra bütün cihatlara katılıyor. İstisnasız. Hepsine katılıyor. Böyle bir sahabe ha? Allahu ekber. İşte aḫi sağlam bir iman olursa Sa'id ibn Amir gibi olabilirsin. bak. Bu nasıl bir adam? Aḫi bu adam dininde o kadar sağlam ki Hattab'ın oğlu Ömer'e nasihat ediyor. Bak bunu şimdi tasavvur edin. Gibi sahabe Ömer'den çekiniyor aخي. Tamam bir de Ömer radıyallahu anhu halife olmuş. Said ibn Amer aخي bunun yanına gidiyor. Bak ne diyor? Bu düşün bunu bugün hangi kim hangi devlet başkanına söyleyebilir. Diyor, "Ey Ömer, halkın işlerini yaparken Allah'tan korkmanı, Allah'ın emirlerini yerine getirirken insanlardan korkmamanı, tamam? İnsanlara göre yok ve sözünün fiiline aykırı olmamasını tavsiye ederim." Sözünün fiiline aykırı olmamasını sana tavsiye ederim. Ne diyor aslında biliyor musun? Munafık olma. Munafık olma diyor tamam. Sözün en hayırlısı fiilin doğruladığıdır. Yani ne demek en güzel söz hangisi? Sen bundan sonra bunu yapıyorsan. Yoksa o sözün bir hayır yok kardeş. Ondan sonra Ömer uzak yakın işlerini üzerine aldığın bütün Müslümanlarla ilgilen. Burada hangilerine fırça atıyor biliyor musun? Sadece zenginlerle ilgilenme. Sadece Almancılarla ilgilenme, Avrupalılarla ilgilenme, bütün Müslümanlarla ilgilen. Buna göre de yapıyorlar. Adam zenginleri etrafına topluyor, yapıştır. Garip Müslüman getiriyor, gariban bir Müslüman geliyor. Benim çocuğumu okula alır mısın? Maalesef yok. Bir, iki gün sonra Fransa'dan bir adam geliyor veyahut Avrupa'dan diyelim yoksa anlaşılacak kim olduğu. Avrupa'dan bir adam geliyor, çocuk hemen aynı gün. Allahu Ekber. Subhanallah. Tam mı kardeşim? Ondan sonra, bakın şurayı iyi dinleyin Allah için. Bize nasihat ediyor ahi aslında. Diyor kendin ve ailen için istediğini bütün Müslümanlar için iste. İşte Müslümanlar kardeştir bu demek kardeş. Tamam? Müslümanlara sallamak kolaydır. Münafıklar bunu çok iyi bilir. Niye? Çünkü biliyorlar Müslümanlar muhakemeye gitmeyecek. Ama ahi onların güvendikleri şeyler varsa şunu da bilsinler bizim de güvendiğimiz şeyler var. Tamam? Sıkıntı yok yani Allah'ın izniyle. Sıkıntı yok. Diyor ki kendin ve ailen için istemediğini diğer Müslümanlar için de isteme. Hakkı elde edinceye kadar zor, zorluklara göğüs er. Tamam zorluklara karşı çık. Allah'ın emirlerini yaparken iyi dinleyin. Hiçbir dedikodudan ve kınamadan da korkma. Allahu Ekber. Hakkı nasihatlere bak. Aslında burada var ya ilim talebelerine daha fazla nasihat var. İnsanların senin hakkında ne dediği çok önemli değil hacı. Sen abone sayılarına bakma. Sen hakkı söyle. İzzeti veren Allah. Anlatabiliyor muyum? Bu böyledir. İslam sayıya bakmaz. Hiçbir zaman. Bakın ondan sonra Ömer radıyallahu anhu bu nasihat yapıyor ya bakın Hattab'ın oğlu Ömer ne diyor? Buna kimin gücü yeter ki ey Said? Hani senin bu söylediklerine kimin gücü yeter ki? Diyor ki Allah'ın Muhammed aleyhissalatu vesselamın ümmetin başına getirdiği ve kendisiyle Allah arasında hiç kimse olmayan senin gibi bir halifenin gücü buna yeter diyor. Allahu Ekber. Akhir Said İbni Amir. İyi dinleyin. Sonra doğru geliyoruz Allah'ın izniyle. Çok fazla bir şey kalmadı. O kadar kendisini ispat ediyor ki Müslümanların katında Ömer radıyallahu anhu onu Humus'a vali, vali olarak tayin ediyor. Humus'un valisi oluyor tamam mı? Ondan sonra Humus'tan Ömer radıyallahu anhu'nun yanına çok güvendiği adamlar geliyor. Ömer radıyallahu anhu o adamlara diyor ki bak Humus'ta fakir kim varsa bir listeye yazın bana verin ben onların sıkıntılarıyla ilgileneyim. Tamam ondan sonra liste geliyor listede kim yazıyor? Sa'id ibn Amir. Diyor ki bu hangi Sa'id? Diyor bizim valimiz. Nasıl diyor, nasıl valiniz nasıl bu listenin üzerinde olabiliyor? Bakın diyor ki Vallahi o evinde soğuk günlerde bile hiçbir şey yakmadan günü geçirir. Tamam mı? İsraf olmasın diye. Ondan sonra Ömer radıyallahu anhu ağlıyor. Hatta rivayetleri diyor sakalı ıslanana kadar. Ve Sa'id ibn Amir'e bin dinar gönderiyor. O zamanın parasıyla çok ciddi bir para. Tamam Ondan sonra diyor ki bak bu para halifeden geliyor. Bir de işi karşılığı haram bile değil. Ve o götüren adamlara diyor ki deyin ki bunu halife senin ihtiyaçların için gönderdi. Size Said ne diyor? Ahi görüyor, bağırıyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hanımı geliyor diyor ne oldu? Halife mi öldü? Bak. Demek ki öyle bilse de bağırıyor ki hanımı zannediyor halife ölmüş. Said ibn Amr ne diyor biliyor musun? Yok, daha kötüsü oldu. Halifenin ölmesinden daha kötü bir şey oldu. Diyor ne oldu Müslümanların başına bir şey mi geldi? Subhanallah. Ne diyor biliyor musunuz? Yok daha beter oldu. Daha beter oldu. Ah. Diyor ki neymiş daha büyük olan bundan? Yani bundan daha büyük olan ne bir şey var? Diyor ki dünya ahiretimi bozmak için benim evime girdi. Fitne benim evime yerleşti. Yapmış olduğu işin karşılığında gelen parayış hakkında bunu söylüyor. Ah. <gülüyor> Allahu Ekber. Biz bu işin neresindeyiz Hacı? Biz bu işin neresindeyiz? Subhanallah. Ahi Subhanallah ne yapıyor? Alıyor hepsini Müslümanların fakirlerine infak ediyor. Aradan zaman geçiyor. Ömer radıyallahu anhu Şam tarafını ziyaret ediyor teker teker. Ondan sonra halk valisinden Said ibn Amir'den o kadar rahatsız ki idinli. Said ibn Amir'den o kadar rahatsız ki oraya ikinci Kûfe deniliyor. Kûfe fitne yeri yazatın. Orası ikinci kufe, halk o kadar rahatsız. Ömer radiyallahu anhu bunu duyuyor diyor, nasıl olur subhanallah, çok dua ediyor. Diyor, Ya Rabbi onun hakkında beslediğim zanını boşa çıkarma, tamam? İnsanlarla onu aynı yerde topluyor. Diyor ki, sizin bu adamla derdiniz nedir? Diyor ki, bizim dört problemimiz var bu adamla. Hak burayı iyi dinleyin, Allah rızası için. Diyor ki, bu adam gün yükselinceye kadar bizim yanımıza gelmez. Yani gündüzün ilk vakti bizim yanımıza gelmez. Öber radiyallahu anhu diyor ki ne diyorsun sen bu konu hakkında Eysa'yı? Diyor doğrudur. Ben gelmem. Ondan sonra birazcık susuyor. Konuşmaya başlıyor. Diyor ki vallahi normalde ben bunu söylemezdim ama artık söylemek zorundayım. Şimdi cevaba bakın. Diyor ki benim ailemin hiçbir hizmetçisi yok ya emir el Mukminin. Bizim hiçbir hizmetçimiz yok. Ben her sabah kalkıp hamur yoğuruyorum. Ondan sonra onun mayalanmasını bekliyorum. Ekmek olarak yapıyorum. Aileme bırakıyorum öyle gidiyorum. Adama bak. Ondan sonra halk bakıyor Ömer radıyallahu anh. Halk mutmayın mı mutmayın? İkinci noktaya geçelim. İkinci derdiniz ne? Diyor ki gece bizim işlerimizle ilgilenmiyor bu adam. Gece hiçbir yere çıkmıyor. Diyor ey Said sen ne dersin? Said radıyallahu anh yine birazcık duruyor ahi. Ondan sonra diyor ki vallahi ben bunu da söylemezdim ama artık söylemek zorunda kaldım. Diyor ya emir el mukminin ben gündüzüm ve onların işlerine ayırıyorum. Geceleri de Rabbime ibadet ediyorum. Tamam mı kardeşim? Bu Rabbi ile arasını sağlam tutuyor. Üçüncüsü burayı iyi dinleyin. Diyor ki ya emiril Mukminin her ayın bir gününde bizim hiç yanımıza gelmiyor. Yani 30 günde bir hiç yok ortalıkta. Tamam mı? Ömer radıyallahu anh diyor ey sa'in ne diyorsun sen bu konuya? Diyor ya emiril Mukminin diyor ki vallahi benim hiçbir hizmetçim yok. Ve benim üzerimdeki elbisemden hariç ikinci bir elbisem de yok. Ben onu ayda bir kere yıkıyorum. Akşama kadar kurumasını bekliyorum. Kuruduktan sonra giyip onların arasına çıkıyorum. Düşünsene ahi. Adama bak. Subhanallah. Şimdi en acı gibi geliyor. Dördüncüsü. Şimdi bunu da halletti. insanlar mutmain oluyor. Diyor, dördüncü şey neydi? Diyor ki... ...ya emiril mu'minin... ...bazen şuurunu kaybediyor... ...ve yanında kim olduğunu bilmiyor. Kendinden geçiyor. Tamam mı? Deli gibi yani tabiri caizse. Haşa. Yani sahabe için deli demiyorum. Misal yapmak için. Diyor ki... ...sen bu konu hakkında ne dersin ey Sa'id? Diyor... ...vallahi ya emiril mu'minin... ...benim aklıma Hubeyb'in öldürülmesi geliyor... Diyor her Hubeyb'in öldürülmesi benim aklımda geldiğinde ben şöyle düşünüyorum. Allah o konudan dolayı beni cezalandıracak mı? Cezalandırmayacak mı? Diyor bundan dolayı korkudan kendimden geçiyorum. Allahu Ekber. Adama bak bakayım. İşte biz de bu sahabeler gibi bu imana sahip olmak istiyorsak <gülüyor> kardeşim bu dinin bütün izzetiyle izzetlenmemiz lazım. Bu sadece birkaç tane meseleyle olmaz. Ya hepsi ya hiçbiri. Tamam mı kardeşim? Ya hepsi Ya da hiçbiri. Bu dinde münafıklık yapmanın bir anlamı yok. Ondan sonra Ömer radiyallahu Anhu oradan gittikten sonra buna yine bin dinar gönderiyor. Said İbni Amir'e. Said İbni Amir ne yapıyor biliyor musunuz? <gülüyor> Subhanallah. Hanımına söylemeden hepsini infak ediyor. <gülüyor> Allahu ekber. Nasıl bir adam ya? Acayip Tamam. Onun için kardeşim bugünden anlayacağımız yani benim bugün vermek istediğim şuydu. Ya komple İslam ya da hiç İslam. Arasında Olmanın bir anlamı yok çünkü Müslümanların vasfı değil, münafıkların vasfı. Allah muhafaza. Yani kardeşim bu din sadece YouTube'da ders dinlemekle olmaz. Yani sen günde bir saat ders dinliyorsun diye sen bu din için bir şey yapmadın yani. Bu kendini kandırmaktan öteye gitmez. Bu din WhatsApp statuslarında yaşanan bir din de değil. En güzel Kur'an ayetlerini, Kur'an kıraatlarını paylaşacaksın. Ama Müslümanların yanında yoksun. Anlatabiliyor muyum? Nerede sıkıntı varsa sen ortada yoksun. Müminlerin meselesi olduğunda ortada yoksun. Ondan sonra her şey hallolduktan sonra bakıyorsun adam düğünde senin yanında utanmadan yemek yiyor. Ya sen zor günde benim neredemdeydin? Düğün yemeğini benim nenem de benim yanında yer. Sen zor gününde neredeydin Müslüman? Onun için abi WhatsApp statusunda, WhatsApp durumunda dini yaşayanlardan olmayalım. Tamam? Allah Azze ve Celle bizi ıslah eylesin. Allah Azze ve Celle bize Sa'id ibn Amir gibi, Hubeyb bin Adi gibi imanlar nasip eylesin. Rabbim burada oturduğumuz gibi cennette oturmayı da bize nasip eylesin. Tamam. Önce bana sonra size şahadet nasip eylesin. Allahümme amin.